Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ben arkadaşlarıma söyledim ben radyoculuk tecrübemle bu şeyi 9'a kadar taşırm dedim ama onlar sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar. Saat 9'a kadar <gülüyor> beraberiz evet. Çok güzel bir bölüm yapacağız. bu, çocuğun, bu çocukcağızın sesi niye böyle? Hoş bulduk. Ha. Hoş bulduk. gerçekten bir yani ekip arkadaşının tecrübeli olması bir güven yani, veriyor. Bu, buna senin her anda dayanabilme olasılığın olması, bunu hissetmen çok güzel bir Vallahi şey. Valla bana dosta güven, düşmana korku salan bir şey. Bu adamın tecrübesiyle bizim halledemeyeceğimiz mesele yok gibi geliyor. Yani o, ne oluyor? Ya? Ne ha? bileyim abanıyorsun işte mikrofon. Abanma oktay. Abanma aban, bu aban, adam tecrübeli diye sen de abanıyorsun ya. Haka yani. Benim de tecrüben bir yere kadar yani. Aban hastası taslasa adam yani. Abanos. O, o anlaşılmamıştı. Başta onu <gülüyor> tam vurgulaman çok iyi oldu. Abonozum. Ya her gün yeni bir şeyle geliyor. Abari de seyedin. Çok fahin. güzel bir bitkimiz var. Abari bitkisi. Ondan da bahset. Ben yanlış anlama. Ben senin tarafındayım. <gülüyor> Burada ben bir taraf bilmiyordum ama ben de fairen tarafındayım. <gülüyor> ee, her gün bir şeyle geliyor. Farkında mısın? Ege. Evet. Dün gözlük de geldi. Bugün, bugün gözlüğü yok. tecrübesiyle. neydi? bir anda şok deli. Neye bıraktım mi? gözlüklerimi? Sebep? Camlarını büyütüyorum. Çok ben çünkü mantıklı. eskiden de astigmat hastasıydım şimdi daha da ciddi ileri derecede astigmat hastasıyım. Camları büyütüyorum denmez. Camların derecesini yükselttiriyorum denir. Yani ben bu şey Fahir'in tarafındayım. Hangisi dedik Fahir? Sanki <gülüyor> arabayı şey bırakmışsın. Bakıma <gülüyor> ıı, verdim bak, Hayır bakıma verip camlara film çektiriyormuşsun gibi bir hissiyat oluşuyor. Bence de. Ki o gözlük... Bak <gülüyor> adam tarafını biliyor. Hiç gerek yok ben senin o tarafındayım O zaman bir daha koyayım. Benim. benim bir telefonuma bakar. Polormatik evet. camda benim bir kazancım olacaksa... Polormatik cam yapsana her As... gün bir tane, bir kutu... Kola mı? Ee, kola. Hayır, ondan Lazio sonra işlerin kötü, işlerin kötü gidecek. Ondan sonra bambaşka bir adam çıkacak Hı. içinden. Yapma böyle vaatlerde bulunma. Değil mi? Sonra... <gülüyor> bu gökü şeyinde rahat alırım diyorsun. Ne olabilir ki? Bir yani. buçuk dereye kolayı alayım. He, ama öyle değil işte. Valla onun daha da ilerisini düşünmek Düşün lazım. Yani. İşlerin bir kötü, kötü giderse var ya o zaman sonuçta ben yani senin dediğin şeye ters bir şey söylemek istemem ama böyleyken böyle. Güzel böyle çok... kolormatik yaptırmıyorum. Tamam abi kolormatik Aslında yaptırma. Aslında bu 2013'te kolormatik yaptırmak hakikaten yani ben Yıldız hocası... Tilbe'ye yakışacak bir hareket. Yakışacak derken bence Yıldız Tilbe yani Türkiye'nin en marjinal sanatçısı olduğu için bana göre. Gazlanmayı hak ediyor mu? Biber gazını hak ediyor mu? <gülüyor> Marjinasyonatçı olduğu için. <gülüyor> yani, o orası zaten öyle. Bir de yani e tam onun yapacağı bir şey. O vallahi çok güzel olur. Ya ben yani sen de hesap makineni saat takıyorsam 2013 yılında Bakayım kolormatik saatine. gözlükte takabilirim. Saat de yok şu anda. Onu da mı bakıma verdin Ege? Komple bakıma şey, girmişsin. Zamandan yani. bağımsız olarak geldim. <gülüyor> Yani adam sabahleyin takımlarından hiçbirini Hiçbir takmamış. Hiçbir takım yok şu anda. Vallahi, vallahi tamamen çıplak, bütün e, saflığıyla adeta ana rahmindeki gibi gelmiş. Bravo egeci. En güçlü takım yüreğimdir. Futbolun sörü ne dedi? Ay, ay çok üzüldüm ben ona ya. Ne dedi? Futbolun sörü kim? bunun sörü e, Lucas mu? Lan sör sör. Ruchescu'nun Sörlüğü'nü Lan, derdi. Bu? Lan'la Sörk elinmelerini aynı cümlede eriten. O da aynısı. Gordon Mill mi? Gordon Mill dedi. Bilmiyorum. İngiliz Bilmiyorum. değil mi o ya? Saysın bir iki bildiği İngiliz'i daha saysın. <gülüyor> ya bence çok güzel. Gordon Mill'i de, de saygıyla anıyoruz. Sir Alex Ferguson. Vay. Bravo. Bravo Ege. Üç, Tebrik ediyorum. bildi. İlkinde Sör'ü bulmaya çalıştı. Bülçeşko <gülüyor> da bulamadı. <gülüyor> Gordon Bül'ün <gülüyor> Sör'ü yakaladı. Gordon Bül'ün de İngiliz yakaladı. İngiliz yakaladı. Orada da Sör değil. Üçüncüsünü de İngiliz'i hem Sör'ü aynı potata. Bravo. 14 senedir Manchester United'ı çalışıp tarihe geçen. 14 ne 14'ü 27 senedir. 27. Ee, çalışan Alex Ferguson. Parantez içinde. 70-40 71 doğru Çok düşündüm Doğru zaman diyerek Hocalığı bıraktı Çok sevdiğim 71 hocalık. yaşında mı? 71 yaşında Benim Alex Ferguson dediğim şeydi ya Bu Fenerbahçe'nin En sevilen futbolcusu Alex vardı ya İşte Yani Alex de Ben o değil. zannettim Bir Alex değil deyince Kullanılan Alex Evet 17. Sir Alex değil diye düşündüm ya yani. 13'lü şampiyonlu olmak üzere 38 tane kupası varmış. 1999'da da Süper Lig almış. Neye bırakıyormuş Başkası, ya? Başkası. Ben nasıl biliyorum şey. o sana böyle hiç bilmediğim adamı? Ya yani ben öbür Alex. Hey, 27 Alex <H2> 27, 27 senedir çünkü bu bir, bir şekilde bir yerden duymuşum. Yani. abi. Asla şımarmayacağımı Nasıl biliyorsun? Doğru. O Alex Sorgusun da biliyorsun. Kalem gollere kapalı. Mesela bunlar ifade. Alex Sorgusun özeliz. Özelizim. Doğru. Öyle. Yani veda etti. E, Hüzün, üzülenler Haydi. var, sevinenler var. E, sevinenler var ya. E, Manchester United'ın teknik direktörlüğü koltuğunda gözü olan adamlar var. Ha, yani. var. Tabii. Yeni nesile, genç nesil dediği 60 üstüne artık demiş bırakıyorum demiş. <gülüyor> Orada bütün baya bir şey kahvesinde, antrenörler kahvesinde bir coşku yaşanmış. Beyler yürüyün gidiyoruz Manchester'a. Manchester United için şey diyorlar sana, eşek bağlar, sana şampiyon yapar diyenler de var. Valla benim yeni şeyim Tavsiyem, bu Manchester United dikkate alır almaz. Ege Kayacan'dır. En azından futbol direktörü olarak. Yabancı dilim var. Yabancı, Yabancı dilim var. Bir de şöyle bir şansın var ya Adam sen? Bornova Anadolu sesi mezun. Sonuçta bundan eğitim desen son Oluş, numara. çok da... teşekkür ederim yedeği vurgulamadığın <gülüyor> için. <hayır>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yedekten girip asilden mezun oldu diye. Ama, ee, ama şöyle Fahir. O şu, da bir başarı çünkü. Şu konuda haklısın bir de abicim. Yani sonuç olarak sen girerken... Ee, başvururken nasıl girdin anadolu lisesine demeyecekler. Ne mezunsun diyecekler sana. Tabii ki. Ama yani o İngiliz, hemen, hemen İngiliz tabloid basınının onu kurcalamayacağını hmm. düşünmek saflık olur. Abi o olur. O, o sonra, olur. Bir hafta sonra çıkar o. Alex Ferguson'da mesela 87 yılında gelmiş şeye. Hmm, Manchester United'nin başına. 3 sene mesela şampiyonluğu yok. Ama ee, İngiltere altyapı hazırlıkları yaptığında. Yapısal <gülüyor> olarak böyle şeylere açık. Yani 3 sene 4 sene şampiyon olmadan yatış Bunu geçirebilirsin. Yani senin de çok aradığım büyük... bir süreç. Aynen öyle. Çok sonra bir şansım. sene şampiyon ol, 3 sene daha yat. Ey, kaç şampiyon oldu dedin sen? Kaç kere İngiltere şampiyon 13. oldu? 13. 13. Sonradan bayağı rokete takmışlar yani, tabii. Yani evet sonra bir sene yat, bir sene şampiyon ol, bir sene yat hatta bir sürü sene üst üste şampiyon ol birkaç sene yat. Bir de Şampiyonlar Ligi şeyi falan da var. Onlar da 70 var. 70 yıl Şartlı yani oluyor. demek ki ben bir 30 sene Manchester United ama Manchester'ı da çok sevmiyorum. Bir o sorun var işte. Man yani. Evet. evet. O Manchester'ın takımını başka bir şehre taşıyabilirsek bence... Onu konuşacağım ben. üstü kapalı. Hani şart mıdır diyeceğim Manchester'da olmak. Ne diyeyim? Londra Belki seversin Londra ya. Tipi Londra gücü seversin. gibi bir isimle yeniden bunu revize. Londra gücü. <gülüyor> <gülüyor> Londra gücüme gidiyor böyle yaşamak diye hazır espri de var onu da götüreceğim. Bitti gitti yani bu adamın artık... Çok güzel Ve yepyeni bir vizyonel bir bakış. Ve inovasyon. Oh be inovasyonu hayatım boyunca kullanabileceğim bir yer var mıydı diye aradım aradım. Kısmet bir Ege. Çok teşekkür ediyorum. İnovasyon Ege Kayacan. O adam için kullanıyorsun Fahim. O adam dediğim <gülüyor> sen, Senin için çok özel daha kelimelerim Hiç var. İçine inovasyon dedim bugüne kadar ne şey... Modern sabahlar. Modern Sabahlar ben de Radyo Tübro sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Oktay Demirci ve Vizyoner Fahir Örüşle peşittik. <gülüyor> eyvallah abi, eyvallah. <gülüyor> Ay ya ilk defa e, yine yine bir sıfatım yok benim. <gülüyor> yine bir sıfatım yok, bir özelliğim yok ama bu hoşuma gitti. Charles daha çok bekler. Manşeti atıldı. <gülüyor> Hürriyet gazetesinde bugün atıldı. Ee, biz bunu yıllardır söylüyoruz. Evet. Vüret gazetesi cesur gazeteciliğe <gülüyor> bugün adım attı. Ee, Charles daha çok bekler dedi. Bildiğimiz Charles, bildiğimiz Charles. Prince Charles. Prince Charles. Kaç tane Charles biliyorsun? Hollanda Kraliçesi tahtını oğluna devrettikten sonra gözler hemen İngiltere Kraliçesi'ne çevrildi. Neden ki? Aslında şimdi Charles'a umut veren çok olay var. Bir Hollanda'da devir testim. Ondan sonra Sir Alex Ferguson bırakıyor. İstifası. Yani... Yani bu bence Hollanda krallığından daha iyi. çünkü İngiltere içinde bir e şey Nerede geliyor. O, o da bir monarşi Amacın... Torun geliyor. Torunun gelmesi de öyle şey. Yani artı sonuçta dede olacak kuşa. adam. Dede, dede prens olacak. Charles. Dede dede de... De prensa yakışacak. Yani... yani krala yakışacak bir şey dedi. Tabii. Aynen dede prensliğe yakışır mı ya? Dede olmadan kral olmak istiyorum demiş. <gülüyor> Charles'ın 17 yıl sonra <gülüyor> ilk kez katılması söylentisi e, söylentiyi ayyuka çıkardı. Ne bu ya? Ya şey açılış var ya onlarda parlamentonun ha, açılışı doğru. mı? Doğru lordlar kamerasının açılışına e, Prens Charles katılınca acaba kral mı oluyor? Ama kraliçe törene tacı, mücevherleri, pelerini. Full. Nispet yaparcasına. Full aksın. Full aksiyosu, Full, <gülüyor> full, artı, full <gülüyor> kraliçe olarak gelince ne olmuş? Ne hmm. olmuş? Ya <gülüyor> anne ya onu da takma ya. Charles bir tane takım elbiseyle kalı kaldı. Vallahi bilmiyor. Charles zaten saklamış diye okudum ben başka bir yerde. İngilizce terliklerini <gülüyor> terliklerini, <gülüyor> terliklerini tacını ondan sonra peylerini saklamış ama yılların kraliçesi biter Tabii mi onda ya. aksesuar ya? Kaç tane vardır onun ya? Yani seni bir taş yaptırıyormuş. Sonra gözler konuşmuş kamerana, lordlar kamerasının açılışında. <gülüyor> herkes Charles'a dönmüş. Şşş, Charles ne oldu hani, demiş. Hani bırakıyordu diyerek herkesin birbirine bakıyor. şey kesin bu sene abi. Kesin Mayıs gibi demiş benim krallığım garanti abi ona göre davranın demiş. Charles ruhsat mı bekliyor? Kraliyet sorun anlaşılmadı. Royal ruhsat gibi bir şey yok değil mi? Tabii, yani? tabii canım. Krallık ruhsatını bekliyordu, da bir türlü çıkmamış krallık neler, ruhsatı. Neler takmış neler takıştırmış kral kraliçe. Biraz mısın? Biraz anlatayım. Ee, kraliçe Victoria'nın damla inci küpelerini takmış. Kraliçe Victoria'dan. Tabii Victoria zamanından kalan vay damla vay vay inci vay küpeler takmış. İlk başta güzel. bunu görmüşler. Bir Allah şok Allah olmuşlar Allah Allah, Allah, Allah o kadar Lordlar kamerasında kim fark eder ki o Abi sırf ona bakılıyor Kraliçenin sen K hani er gördün olsa mı? anlayacağım da Lordlar kamerası sırf erkek değil mi Tamam herkes takım elbiseyle gelen yerde Sen fark eder misin ben sarardan aldım diye gezmiyor ki adam yani Peki, Lordlar kamerası İkinci küpeye gene erkek ya. Abi olur mu? Öyle şey olur mu? Sen Kretsch'in oturduğu koltuğu ben sana göstereyim. Yani bu, bu tip şeyler görünsün diye dizayn edilmiş bir ha, yer orası. Yani yani bilmiyorum bana biraz şey. Belki basın mensupları fark etmiştir. Jubile ama. gerdanlığını takmış. Jubile gerdanlığı ne ya? Bilmiyorum abi jubile gerdanlığı. Bu biraz bu, umut verici. mi jubile? Jubile galiba evet. İngilizce de başka bir anlamı var orada. Bizdeki jübile gibi, gibi Deki, bir şey mi ne? İsmi olabilir. mi hani jubile gerdanlığı Bizdeki edenin... jubile değil yani. Çünkü Bizdeki e... prensyas ondan da Jübileyi gerdanlığın taktığına göre jübilesini yapıyor gibi. Anlaşılmasın. Ana öyle bir, şimdi. Şey İngilizce İngilizce bir, bir şey yok. İngilizce'de öyle bir anlam yok. Öyle bir şey olsa Umut zaten. Umut veren bir gerdanlık değil. Hemen o umutları söndüreyim. Öyle bir şey olsa zaten dediğin Fahir. Bir şey mi öyle bir şey yok, olsa. Yok öyle bir şey olsa zaten adı jübile gerdanlık olsa tamam o adam haftaya krallığını ilan edecek o gelir. Hemen ben o ya yani krallığını ilan edecekleri buradan e, umutlarını söndürecek imparatorluk tacından bahsedeyim. Ee, 2868 elmas, 2273 inci, efendim 17 safir, 11 ya, zümrüt, 5 yakutlu imparatorluk tacı ile gelmiş Karadeniz'e. 80 küsür yaşındaki kadının kafaya taktı yani kafasına taktıkları dedim bir sürü şey ağırlıkta da Hadi tamam. Pahada ağır, yükte de ağır. Onlar da şey değil Oktay. Evet. Yani bir de bunlara bunlar... 5 kiloluk tacı kadın cihazın kafaya o bunu Yasaktır zaten... onun bir şeyi vardır Parlamento ya. Kemik erimesi var Kraliçe Elizabeth'te benim bildiğim. Abi hemen takmamış. Parlamento bir Aslında girinceye kadar torbada getirmişler bunu. Hmm. Valla o Çünkü... jübileyi yanlış yazmış olabilirler. Neymiş? Çünkü buradan ben bakıyorum şimdi e, gümüş jübile, altın jübile ve elmas jübile gibi şeyler var. Tamam işte Mesela oldu. 25. yıl, monarşinin 25. yılında gümüş. 50. yılında altın jübile. 60-75 arası e, ne derler? Bu <gülüyor> da çok saçma. Elmas jübile. 75 60. yılını mı kutladı geçen Kaçıncı yılını kutladı Elmas 40, taktı. Evet. 40. yılını kutladı galiba şey tahta mı tahta, tahta o zaman altın işi bilemiyorum altın değil mi altın değil gümüş gümüş olabilir bu yani bu renginden ben elli küsümlen Altın tahta ben, ben, ben, ben, ben hiçbir yere gitmem Charlie demiş. ben bunun okulunu okudum bu bu altın değil arkadaşlar bu <gülüyor> gümüş ee, sadece o değil taçından çok bahsediliyor ve ee, 5.8 metre olan kuyruğu 5.8 metre olan kürkten tasarlanmış devlet pelerini yazık devlet pelerini devlet pelerini kumaşa mı yazık var hayır. hayır kumaşa beş, da biraz fazla Türkiye de yazık. kadın yani 5 beş... Metreyi... altın işlemeli. Tamam altın işlemeli. Bunları ne işle... Torbada geliyor o... abi, torbada. Yani o şeye yani girecek. Gel ama o pellerinin kadar... bir kapıdan bir yürüyüşü vardı pellerin yerlerde böyle sürüklenecek. İşte kapıdan sürüklenecek. o taht şeye kadar oturuyorsunuz abi. 5 metre, ege 5 metre yürüyeceksiniz demişler. Kralıçam 5 metre yürüyün kafi demiş. Orada bir, onun manevrası var ama. Manevrası var mı? Adam ama... manevrayı düşünüyor. Şimdi bu 5 metreyi yürüdü. <gülüyor> Körükle oturuyoruz. Evet hakikaten körüktü. Kim çeviriyor pellerini? 6 kişi var abi arkasında. Kraliçenin ama yani şimdi bak ben olsam mesela. Kraliçe olsam mı altı kişiden birim? ben pelerini taşıyor olsam sizden böyle egecim sağ sağ sağ sağ sağ falan filan bunları ben hazmederim. Yani bana koymazsa koca kraliçe topluyoruz topluyoruz gel gel gel dur hış falan bu tip şeylerle kraliçeye yön veremezsin yani. Hış mı dedi? Hı, -hı. Hı hış dedi. Enişte bana hış dedi. <Gülüyor> Doğru diyorum. ya O zaten kraliçe yavaş hareket ediyor. Neden? İşte bu yüzlere manevra. Yani. Tabii yani bakıyor çevresine yani algıları açık hala kraliçe böyle cin gibidir şey gibi sesler çıkıyor ya fark ettiği zaman <gülüyor> ve e, tabi ki tuvalet ağır bir tuvalet çok güzel ee, yani böyle gelince tabi dediğim gibi kamerada gözler konuşmuş ve prens charles'ın biraz kıp, kırmızı olan yüzü in, İngiliz, İngiliz kumaşı takım elbisesiyle sönük kalmış kıp kırmızı olmuş Vallahi hemen kendini alkole vermiştir ver bana rom ver demiş ki lordlar odasında da ben yani. Bugünün tamam burada ya falan demiş. Gene Yılmaz kantinine girmiş, yüzü şişmiş. Deli modla gelmiş. Ben herhalde demiş kurye zannederim. <gülüyor> Öyle yani artık Aman vallahi gibi, görebileceğiz yani, mi, göremeyeceğiz, göremeyeceğiz mi şu Fransız'ın varsın. vallahi biz de göremeyeceğiz ya. İnşallah Alin falan görür Ege. Vallahi. Sen anlat ona işte yani. Ben Ali'nin değil de Selin'in görebileceğini düşünüyorum. Ben şeyi istiyorum ya, televizyon karşısında babam da bugünü beklemişti diye ağlasın gözünden bir yaş süzülsün yani. Çok istedi babam ama görmek kısmet olmadı desin. Ya bu programımızın başında hemen konuştuk da, 15-20 dakika önce, Alex Ferguson'un bırakma durumunu. Bununla ilgili başlıkları konuşmadık. Evet. <gülüyor> Yani Neydi? akşam gazetesi bu benim hatam oldu özür dilerim. Özür. Yani akşam dönüşüm. gazetesi ise çok bombastik bir şey bekliyorum yani. Ben söylüyorum. En hakkını veren akşam gazetesi olmuş diyeyim ben sana faiz. Söylüyorum ben. Söylesen Manchester United'ın renkleri nedir? Kırmızı, kırmızı beyaz. beyaz. Kırmızı beyaz mı? O zaman Fergu beyaz, son kırmızı. Yok. Yani son. Fergu son olabilir yani. İkinizi evet. de tebrik ediyorum ve 8'er puan veriyorum ikinize de. Teşekkür ederiz. Ee, hem akşam hem vatan ve de hem siz aynı e, espriden tuttunuz, çektiniz, Sondan yakaladınız. Sondan mı? Sondan mı yakaladınız? Fergu ve son Hı. ayrı renklerde ama... Kırmızı beyaz. Renkleri mi tutturamadınız? Renkleri tutturamadınız. Evet. Ee, son kırmızıdır kesin. Vatan hem fergu hem son kırmızı sadece büyüklükleri farklı var, harflerin. Hı. Akşam gazetesi ise sarı ve beyazı tercih etmiş. Ay. Bu sene sarı moda diye. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Öyle bir şey yapmış. Ama akıllarına gelse kırmızı beyaz yaparlardı. Yaparlardı doğru. Ay. İlk sayfadan. Bayağı tutturduk demek. Bayağı yani Yapılacak yani 27 senedir beklenen olay buydu bu espri. Peki bu peki yani e, Sir Alex'in. Bizdeki Alex gibi heykeli var mı? Sür unvanı var ama. Heykeli anahtarlığından tut şeye kadar her şey var adamın. Heykeli, heykeli Datça'da, yok ya. Datça'da heykeli yazlığı yok var. Kendi bahçesine yaptırmış. diyorum ya, Datça'da yazlığı var diyorum adamın. Kanton'un ben heykeli olduğunu biliyorum da. Kanton'un heykeli yok. olduğuna inanıyorsun da Ferguson'un heykeli olduğuna niye inanmıyorsun? Fenerbahçeli Alex'in heykeli nerede? Fenerbahçe'yle Alex'in heykeli duruyor mu öncelikle? Evet. Yani heykeli yapıldı da dikildi hey, mi? Dikildi şey, de. Yani bir yere dikildi onu biliyorum ama o dikildiği yerde mi? Oktay haklı. Bir taraftan yani, o var. İki... Çünkü durmuyor da olabilir. O... Onu taraftar mı yaptı peki? Kulüp mü yaptı? Samet yaptı diye biliyorum ben. <gülüyor> o vardı ya. Heykel tıraş Samet. Samet. Aslında <gülüyor> ilk başta Ramazan diye bir çocuğa yaptırmışlar. Sonra... Çevirmen vardı ya Samet ya. Sürekli doğru Aha, mu Samet? Doğru mu Samet o mi? <gülüyor> o, o Yani taraftar yaptıysa duruyordur kulüp yaptıysak yolladığı futbolcunun heykelini belki tutmuyordur. Ya canım yolladığı futbolcu diye düşünme yani yollar ayrılır kesişir yollar, fatsız, ayrılır kesişir, yollar ayrılır kesişir. Tatsız uğurladılar çok sevilen bir futbolcuyu. O yüzden yani yani elinde telefonla bit bit bit bit bit. Elinde bir tweet bir doğrusu. Tweet e, elinde bir tweet. <gülüyor> vay be vay be bir şeyin de sonuna geldik abi bir Alex Ferguson'un sonuna geldik. Dur bakalım hayırlısı. şeyi de görürsek artık bizim misyonumuz bizim e, meslin misyonu bizi tamamlanmış olacak. Biz yavaş yavaş bize de bunlar mesaj yani. Biz burada Kraliçe şeyi bırakmadı, tahtı bırakmadı diyoruz Bırak. da modern sabahlarda sabah da sabah kürsüsünü bırakmadı diye konuşanlar var radyoda. Vallahi diyordu. 14 senedir devam ediyor yani. Parantez içinde radyocular 45. Yani Jubile mikrofonunu takacağız yakında. Yani. Jubile. Jubile. Evet. Şimdi bakalım nelerimiz var nelerimiz Buyurun. var. Şimdi Finlandiya'da ana olmak vardı. Anasını satayım diye böyle bir şey başlık atılmış. <gülüyor> Niye böyle atılmış? Ha şimdi Finlandiya'de anne olmak vardı. Finlandiya dediğim Finlandiya. <gülüyor> Ondan sonra Avustralya merkezde sevdi Children yani bebeleri koruyun adlı e, bunlar da bebele adlı organizasyon. Anneler günde birkaç gün kala en güzel nerede anne olunur diye. Finlandiya. Ee, evet Finlandiya'da. Ben cevap veriyorum Finlandiya. Doğru Oktay, bravo Doğru. bravo. Tamam, çocuk, çocuk için de aynı şey geçer bence. En güzel çocuk Finlandiya'daki çocuktur. Finlandiya bebeği. Sarışın sarışın şey oluyorlar çok böyle. Sarışın marışın değil ya okullarını ben çok özeniyorum Finlandiya'da. Ödev mi yoktu orada ne yoktu Oktay? Bir Ö şey yoktu Finlandiya'da. Ya, ödev yok. Ha evet doğru ya ev, bana Bürge anlatmıştı onu. Ev gibi düşünmüyorsun okulda. Sadece ödev olmaması değil yani lüks Finlandiya'da lüks hiç çalışma gibi bir şey yok inanılmaz lüks, bir sistemleri var şey neyle eğitimde, geçiniyor Finlandiya eğitimde bir numara onlar Nokia güneş ışığı ince uçlu Nokia şarısı <gülüyor> satıyorlar ülkece evet orada hiç onu söyleyen var mı var, var yani, yani? iPhone çıktığında ülke şey oldu şoka girdi kapatıyor muyuz ne oluyor falan filan diye ama bir daha şey yaptılar. Bir son bir. Zaten 13-14 kişiler ya fayır. Finlandiya çok da karabarık değil değil mi? Hiç değil. Canım. Herkes birbirini tanıyor. Yani her şey ilaca ihtiyacın olduğu zaman mesela her alacağın zaman senin kapına doktor getiriyor. O derece. Öyle, o kadar rahat bir ülke. yani bir sen... İsviçre'deki uygulama orada da var. Kapıdan girdiğin anda maaş bağlanıyor. Turist olarak. Bile girse. Turist maaşı hiç fena değil. 3 bin, 4 bin euro. Tabii 4 bin euro falan. Finlandiya'ya adım attığın yani zaman. Ya sizle beraber şey gitsek. Size 3'er bin euro. Ben tabii yeşil pasaport olduğumda bana 4 bin euro. Bir de senin çocuk tazminatın var. Evet. 4 bin 3 euro. Bin çocuk 3. başına 1,5 euro veriyor. Öyle mi? Öyle tabii bir canım. şey olması lazım. Asgari geçim indirimi diye bir şey yani. Benim Çok bildiğim rahat. öyle de. Yani Herkes o yüzden, yüzden gidiyor Finlandiya'ya. Yoksa Finlandiya'da bir şey yok. Hasta evet. ol abi. Çok rahatsın. Yani. Tek şart evden çıkmamak. Çünkü yani mesela 8'de alacağım bir ilaç var. 8'e 5 kala doktor kapını çalıyor. Hayır, 8'e çeyrek kala önce bir çorba getiriyorlar. <gülüyor> Finlandiya'da. Belediyeden, Belediyeden çorba getiriyorlar. Çorba, çorba belediyeye şey. getiriyor. Kutunun ilacı. üzerinde tok yazıyorsa belediye çorba getiriyor. Doğru. Evet. Yoksa 8 çeyrekte getiriyorlar. Hepsi getiriyor. sistemli. 8'e yani. çeyrek kala getiriyor mesela. Nasıl bir ülke kurmuşlar adamlar ya. Abi, Nasıl bir ülke kurmuşlar gibi, ya. -14 mesela 8'de ilaç alacaksın. 8'i bir geçe ilaç gelmedi. Tak başbakanı arıyorsun. Çünkü zaten herkes de Nokia olduğundan. Zaten birbiriyle rahat rahat konuşabiliyorlar. Kayıtlı lan. telefonlar kayıtlı. Ya bir şey soracağım. Şimdi bazı taksilerde eskiden taksilerde telsiz vardı ya. Evet. Hani bildiğin böyle hamuduyla. Evet. Hamuduyla dediğim Kocaman. o topuzuyla beraberdi ya. Şimdi şey görüyorum böyle yaz Bas yani, konuşa geçtiler. Telsiz görmüyorum ortalıkta. Telefon telefonu. Ha telefon tipi bir şey ama yine telsiz gibi bir şey yapıyor. İşte Tele... Bas konuş. Bas konuş. ya zamanında reklamları. Bas konuş özelliği Yani e, bas konuşla... Nereye kadar ikna olmasını bekleyeceksin bilmiyorum faaldir. bir ben şey. Ben onu anlamadım. ödüyorsun. Şöyle Közüyorsun. operatörün verdiği bir hizmet o. Ha öyle mi? Evet, evet. Ha ondan ötürü. Sen Kendisi... telefonda niye yok diye üzülüyorsun Evet mi? yani. O biz o mesela yapabiliriz. 3 olan... kişi olarak öyle bir şeye girebiliriz biz. Bas konuş. Kaç yeterli. kişi olması yeterli? Vallahi bütün dinleyicilerimize de şey yapalım. Güzel herkes bas konuş. Bas konuş, konuş şey yapalım. Vallahi çok güzel sistem bir şey Evet. Bas konuş. Onun bir şeyi var ama galiba ya. Ya yıllar önce şey vardı ]'daydı. ben... dünya onu öyle bir şey yaptılar mı? <gülüyor> ya ben şimdi mesela portakal alıyorum... Bunu sıkmak için taşların arasına koyuyorum... Çok güzel bir yerde gördüm bir alet... İçine koyuyor, bir kol var... Çekiyorsun... <gülüyor> Onun... Yapabilir miyiz onu? Nereden? <gülüyor> Yaparız tabii Cano denen Valla şey. Ege senin evinde miydi? Birinin evinde ben hatırlıyorum da böyle yıllar önce... Telefonlar daha yani yaygınlaşmış ama... Bir de direnen kısım vardı ya telefonlara... Cep evet. telefonlarına direnen kısım diye... Hala kaldı mı bilmiyorum böyle ya ben hayır telefon kullanmayacağım artık o kadar değil beni nereden arayacaklarını biliyorlar ama bir taraftan da şeye de özeniyorlar teknolojiye de özeniyorlar eski teknolojiden acaba biz yeni bir şey yaratır mıyız diye telsiz kullanan bir takım adamlar var böyle walkie talkie gibi ama ben telsizi hep özendim ama hiç telsizim olmadı ya vallahi ben de hatırlıyorsun. öyle bir çifte gördüm çift birbiriyle telsiz vasıtasıyla görüşüyorlardı Allah'ım yarabbim dedi. ne kadar güzel ben bir, bir dönem, ilişki bir dönem ne oldu sinyama? o ilişki Şöyle söyleyeyim Fahil Bey, bir Telsiz değil ama bir dönem biliyorsunuz Çağrı cihazı vardı ben, O kadar mutlu edici bir şeydi ki Çağrı cihazı Ama çağrı cihazını de, de çok güzel duruyordu be Mesela ben de bir deneyeyim dedim şey. Olmadı Olmadı Kolormatik üstünde. gözlükle beraber vermişlerdi Oktay'ın çağrı Oktay cihazını onu beline falan da takıyordu Ben yani. taktım Böyle tabii canım Vidi vidi Fıt hemen oradan alıyordu Yani gün Efemden özeniyordum bir de Yani o kadar da net yani günefemde çağrı cihazıyla programlar yapılırdı. Efsane programlardı yani. O çağrı cihazına mesaj mı gönderilir? Çağrı cihazına me mesaj gönderilen program vardı. yani. Daha doğrusu birçok programda iletişim öyleydi. Benim hiç yani çevremde çağrı zaman... cihazlı insan olmadı. İşte bizim nasıl oldu oftay vardı falan. Işte. Program vardım işte abi nasıl ya ben o çağrı cihazını da bir kere elime almıştım, dokunmuşluğum yok yani. E vermezdim çünkü ben öyle bo e işte. bozar bu adam. Benim oraya vermezdim. mesaj bırakmışlığım bile var. Hadi ya bırakmış mıydı? Bıraktım. Ne oldu? devam ediyor. Uyu, uyuyor zaten. musun diye mesaj bırakmıştım ya ben sana. <gülüyor> uyudun <Uydun> mu diye. <gülüyor> uyudun mu diye. İlk öyle çıktı zaten. <gülüyor> Telefonlarında da şey oldu zaten. <gülüyor> <gülüyor> Alex Ferguson'un heykeli varmış bu arada ya. Teşekkür ederiz Zeynep Yapalım. Heykelini göndermiş. Çok teşekkürler. Hemen paylaşıyorum hmm. bunu birlikte çıktığımız fotoğraflarla beraber. Bana bu arada dün uyudun mu diye mesaj geldi. Hadi ya kimden? Radyomuzun koordinatörü Janberg'ten. Uyudun mu mu? Tam Aha. tam ifade uyudun mu mu? Evet ne hissettin? Vallahi bilmiyorum. Yani ama başında abi diye bir şey var mıydı? Abisin vardı? Abisin uyudun mu? Hiç abi belli var. olmaz abi. O mesajın başı değil, sonrası önemli. Tabii uyudun ben... mu deyince niyet bellidir yani. <gülüyor> evet. Hemen <gülüyor> bir Ne olacak. Abi, şey cesaret ya. verici hareketlerimiz mi oldu bilmiyorum. Ne oldu herhalde? Dün sen biraz abiye bir tişört giymiştin ya. Rahat tavırlarımla o cesaret verdim herhalde. Dün cambaz geldiğinde de senin o yeni şakalı giydiğin tişört omuz başlarına da ortaya çıkarmıştı. Evet. Sol omzun özellikle bir de bence de evvela böyle bir şey oldu diken diken oldun. Valla onun herhalde neşvesiyle. O harf. uyuyamayınca bana mesaj attı mu? Yani. Hı. Ben bile zor sildim hafızamdan Ege. Teşekkür senin ederim. Senin o görüntünü. Baya keşke sen at saymışsın <gülüyor> diyor. Hayır. Bu arada beyler yağmur geliyor. Ne yapacaksınız? Ne yaptın? Ne mı? 8 derece 10 derece. Bunlar hep konuşulan rakamlar yani. Doğramaları taktıralım. Zaman, doğramaları Düşüyor mu şimdi hava sıcaklığı? Valla yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisine gelecek. Bundan sonrasını siz düşünün aslanım diye bir haber var meteorolojiden. Meteoroloji şimdi hava güzel olunca mı seviniyor yoksa kötü olunca mı? Valla ara ara işte kötü olunca böyle düzenli gidiyor mesela. Düzenli kötü gidiyor. Arada çok güzel güneş olacak. O zaman böyle hani müjdeli haber verdiği evet. zaman. Bir de şimdi havalar böyle bir sabit güzel olacağı zaman yaz zaman yağmur yok bir şey yok. Kimse meteorolojiyi umursamıyor. Yatış. O zaman da şey oluyorlar. Tabii. Bir kenara itilmiş hissediyorlar. Böyle yağmur olunca bir hırsla dönüyorlar demek ki. Yani işte şimdi dönüyorlar. Ben kaç kâta... gündür hiç şeye bakmadım yani hava durumuna bakmadım. Belli, tepede güneş var, yağmur yok. Oh mis gibi diye düşünüyordum ama işte maalesef o güvenli değil. İhmal etmemek aldım. lazım ya böyle sürekli. Sürekli meteorolojiyle... bakacağım, kontrol edeceğim. Meteorolojiyle ilgileneceksin. Meteorolojiyle ilgilenmezsen. Meteoroloji genel müdürü kim? Şimdi tanımıyorum mesela. Bir çikolata yaptırıp götürmemiz lazım. Yeni görevinde başarılar dilemek istiyorum. Evet valla. Ulan 12 i̇hmal senedir edeceğim. bu görevin başındayım dese adam ne diyeceğim? Ulanlı konuşmayın değil. derim ben. <gülüyor> Biz size çikolatamızı aldık geldik niye lan ulan diyorsun? Yani hemen çikolatayı alır çıkarım. Hiç tanımadığımız büyük ihtimalle bilim insanlarından oluşan bir ekiptir orası değil mi? Öyle bir meteorolojinin başına işi anlamayan birisini de koymazdı. Hiç bilemiyorum onu ya. Onu bir bilene soralım da bildiğimiz şeyden bahsetmek gerekirse. Ya yıllardır bize şey yapıyorsunuz hiç tanımıyoruz sizi. Zannediyoruz bir balon kendi kendini yükseliyor iniyor falan. Bir gönüllerini almak lazım. Aslında evet. Bir de hep o meteoroloji de talihsiz bir meslek ya. uzmanları. Yani iyi çıkınca daha doğrusu... ...doğru tahmin edince kimse bir şey demiyor. Ha, yanlış şey olunca yanlış da... ...soyleniyorlar Ne? ...yağmur yok demişlerdi falan filan diyor. Bu yıl dördüncüsü yapılan... ...Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu... ...Ankara'da gerçekleşti dün. <gülüyor> Otay, Süper. Çok güzel programımızın Sempozyumlar Köşesi'ne geldik. Sempozyumlar Köşesi'ne geldik. Şimdi 3 gün sürecek etkinlik... E ...açılışı yapılmıştı. Ulaştırma Denizcilik... ...Haberleşme Bakanı Binirli Yıldırım yapmış. Daha sonra İçişleri Bakanı... ...Muammer Güler ve... E Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Trafik Güvenliği Ekipmanları sergisini gezmiş. Ondan sonra bu sergi gezdikten sonra alkolün insanda yarattığı etkileri göstermek için geliştirilen bir gözlük varmış. Simülatör gözlük. Hmm. Ee, bu gözlükle çok yakından gelince Sayın Bakanlarım isterseniz takın demişler. Tak Taktırmışlar. Tak. Sarhoş yapan gözlük Sarhoş mi? yapan gözlük. Yani... Ha, gözlüğü takıyorsun sarhoş gibi görüyorsun sarhoş gibi algılıyorsun Aynen abi Aynen. Gözlüğü taktığın zaman sarhoş e, Şey oluyor e, Kafası geliyor senin kafana Ve ondan sonra ne yaptırmış olabilirler bakanlar? Araba mı Ne kadar mantıklısınız <gülüyor> değil Penaltı attırmışlar <gülüyor> Karayollarımdan penaltı ya Vay be Gözlüğü denemek için oluşturan alanda önce çıplak gözle birer penaltı atmışlar. Bakın ne kadar güzel atmışlar. Gol olmuş, gol olur demiş. Gol olur demiş. Bakanlar atmadan önce gol olur demişler. Penaltıları golle çevirmeyi başaran bakanlar gözlüğü taktıktan sonraysa aynı başarıyı ne yapamadılar? <gülüyor> Gösterme. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne yapamadılar? <gülüyor> aynı, <gülüyor> aynı başarıyı aynen. sürdüremediler. İpucu vereyim göstere. Mediler. Göster Göstere Mediler Bakanlarımız hep Azalırma Sevgiler, sevgiler. O oh, susun Modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar insanlar modern sabahları son dakikaları Buyursunlar efendim esprilerle şakalarla Şenlendirelim bu dakikaları <gülüyor> Plaza çalışanlarına Acil durum paraşütü son haberimiz olsun Olur mu? Ee, olmasın. Düzeltmeler, maddi hata düzeltmelerimiz var sonra. Tabi maddi. Yani sen sen programda son dakikaları öyle ya. Düzeltmeler bölümüne geçeceğiz. Sakın Bağlar... bir yerde yanlış sevgi dizeler. Yanlış. Yanlış kalacak o bilgiler bizim yüzümüzden onu istemiyoruz. Şimdi yüksek yüksek plazalarda çalışılıyor ya. Yüksek yüksek plazalar çalınmış. Yeterli. <gülüyor> Sevgili benim katılmadığımın kayıtlara geçmesini <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. edildi. Ee, şimdi burada çalışanları da o plazalarda çıkacak bir sorunda da tabii ki sıkıntı oluyor. Sıkıntı olur abi demişler. Ee, ne yapalım bu kurtarma çalışmaları bilmem ne. Her çalışana bir paraşüt. Yani atıyorum sen 25. katta çalışıyorum. Çok güzel manzaram var. bir Bey paraşütümüz ne zaman gelecek diye bu plazalarda bu mu olacak? Evet yani şimdi Panama merkezi şeyde paraşütle de bir güzel atlattırmışlar zaten. çalışan Çalışanların bir kısmını Hadi. en azından. Böyle tatbikata böyle tatbikat mı olur ya demiş. Böyle tatbikata can kurban. Ama şimdi. ne güzel hem böyle şey diye bakıyorsun bir taraftan beyaz yakalı olarak addedilen. Efendime söyleyeyim plazalarda çalışanlar geri geldiği zaman adrenalin de Zaten üst bu seviyede. beyaz yakalar Habire bir fantastik bir şeyler peşinde değiller mi evet, İş hayatında Tango'ya kanto'ya gideceğine paraşüt yapsın Bak ne güzel tango'ya kanto'ya gideceğine Paraşüt yap yarın öbür gün Ali, Hayatını kurtaracak babacı, ne orada yangın çıktığında Orada dans mı edeceksin Flemenko'ya gitmiştim ben o olur mu öbürü oradan dans var, <gülüyor> var. Bir dansçının kocası ya öbür günlüğünü günlüğünü dinlediniz. Ali sana dediğinde "Babacığım ben tankoya, kantoya gitmek istiyorum." dediğinde de sen direkt "Hayır kızım, seni paraşüte Önce paraşüte, sonra survival şeyine Tabii. Ben bir, de bir Rambo bıçağıyla ben onu ormana salacağım 11 çok yaşında. Güzel Dönerse çok benimdir, dönmezse <gülüyor> zaten, zaten hiç <gülüyor> benim olmamıştır. <gülüyor> e, ve çok da hakikaten güzel saatler geçirilmiş. Bundan böyle işte hani plazalarda yaşayanlar aman bir saldırı olur, bir şey olur, bir sıkıntı olur falan olur, filan olur. Ne yapacağız? A planımız ne? B planımız ne? Bunları hiç düşünmelerine gerek yok. Herkes masaların altından paraşütlerini takacak. <gülüyor> Ufak bir elektrik arızası 5 dakika içinde giderilebilecekken 176 beyaz yakalı paraşütle telef oldu diye bir şey. Yani. <gülüyor> takılmış bir takım beyaz yakalı. <gülüyor> yani ne? Otomatik açılıyor diye biz biliyorduk. Açılmıyormuş. Kaçıncı kattakiler bir de yani. Yeah, işte. İkinci kattakiler paraşütü atlasınlar. Giriş katı hariç. Giriş katı hariç Önce her yer. Yani. onun üstüne atlamaya çalışsınlar. Yani işte yavaş yavaş BG her hafta bir antrenman yapsalar, bence kısa bir süre sonra. Bence e... jam, bungee jumping yapsınlar. Bungee jumping niye yapsınlar ya? Bunu atlayacak, aşağıdan biri tutacak, e, bang... ip tutunca öbürü hemen tutunacak atlayacak. Sistem anlaşılmadı. Tekrar eder BGK mi? BGK'ye canlı alternatif. Baya alternatif. Baya alternatif. Baya böyle bayağı. bir tane şey yapsınlar. ip. Her kata. Evet. Oradan tutunarak fit diye kaysınlar yan binaya. Hiç bunlar akıllarına gelmiyor. Yan binaya kaysınlar bunlar, diyor adam. Bunlar hep ışık... Adam ne güzel söyledi. Yan binaya fit diye kaysınlar dedi ya. Yan binaya kayıyoruz biz. Bu zaten lıp diye atar kendini ya. Bir telefon edecekler. Abi bizde yangın çıktı. İşte şeyleri açar mısın? Çünkü tak tak tak diye cama çarpma da Doğru. Çünkü bugüne kadar ışıklıkta yapılan sporlar hiç düşünülmedi. Ne yapılabilir, ne edilebilir. Bu mesela olabilir. Hem de kriz anlarında sana bir fayda. Doğru. Madde hatalarımızı oldum. düzeltelim Madde hatalarımızı düzeltelim. Ee, Kraliçe e, Elizabeth 60 yıl olmuş. Tahtta <gülüyor> kolu yok da 60. 60 mı oldu 40 mı oldu demiştik? <gülüyor> Arasında 20 seneyi yemeyelim. 20 sene, e, 2012'de Lütfen. Diamond Jubilee'yi almış. Ve evet, Diamond Jubilee'yi e, almış. E, ondan önce şey de var. Golden ve, ve Silver'ı da var. Silver'ı da var. Bunun dışında da Queen Victoria'nın var. 1887'de Golden Jubilee ve 1897'de Diamond Jubilee. Platinum Jubilee'yi alan yok. Prens Charles'a biraz eğer 200 yaşına kadar yaşamazsa zor alır. Hedefin Platinum demiş zaten. Şey ee, Zeynep Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Bu bilgileri bizimle de o. Çünkü şeydim demin. Monarşi mon muhabirimiz. Mon monarşi bilgim güme gitti gibi Burada hiçbir bilgi güme gitmez Zeynep Hanım. Bugün olmasa yarın değerlendirildi. Yarın olur. Bu diye çıkartırız. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Yedik Perşembe gününü de. O zaman hepinizi neşmeyle uğurluyoruz. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.